Gecenize hayırlı kısım Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder O'ndan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin şerrinden Amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız Allah kime hidayet verirse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmazsa ona kimse hidayet veremez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkan her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalette ateştedir kardeşler. Bugün fısk kelimesi üzerinde duracağım inşallah. Daha önce Abdulaziz Ali Abdüllatif isimli bir yazarım yazmış olduğu güzel bir eser Fıs konusu İslam'da ilk defa fasıkı milli meselesinden dolayı ortaya çıkmış Bunun birlikte hariciler asi müminleri tekfir edip onları ebedi cehenneme sokmakta. Bunun karşılığı ise Murciye Fırkası da bu günah işleyen müminleri imanı kamil kılmakta, imanı kamil olarak görmekte. de dünyada bu kişilerin konumlarının iki manzil arasında olduklarını, ahirette de bunların ebedi ateşte olduklarını belirtirler. Allah subhanahu ve teala ihtilaf edilen her meselede indirmiş olduğu vahiy ile ihtilaf edilen meseleyi Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine götürerek bizlerin halletmesini ve onunla meselelerimizi anlamamızı istemiştir. Kardeşlerim günahkar, asi müminler hakkında, onlar müminlerdir, imanları nakıstır. Ya da imanlarıyla mümindirler, günahlarıyla fasıktırlar. Onlar Yüce Allah'ın ahirette dilemesine kalmışlardır. Dilerse adaleti gereği onlara azap eder. Dilerse onları rahmeti gereği mağfirettiler. Yani meşiyeti üzerinedir. Fısk kavramı üzerinde tehdit neticelerinin ve sonuçlarının oluşmuş olduğu önemli bir konu. Bunun için kardeşlerim Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i şöyle demiştir. Belki tekfir ve fasık görme meselesi isim ve hükümlerle ilgili ahiz konularındandır. Öyle ki Ahirette görülecek olan vaad ve tehdit ile ilgili, dost edilme ve düşman edilme ile ilgilidir demiştir. Bunuza izafeten Anis alaht ve Sana Efendimiz delilsiz ve hüccesiz bir şekilde bir kimseye fasık diyen kimseyi kınamış ve bu işten de sakındırmıştır. Ebu Zer'den gelen rivayette Allah'ın Resulü'nün hiç kimse kimseyi fasıklıkla ve küfürle itham etmesin. Aksi geriye döner. Eğer o kimse öyle değilse diyor. Kardeşlerim Allah kendisine rahmet etsin. İbni Hacer bu hadis hakkında şöyle diyor. Hadiste geçen Aksi takdirde geriye diyeme dönerden maksat, bir kimse birine sen fasıksın derse, öyle değilse zikredilen vasıf ona döner. Ama gerçekten fasıksa o zaman hiçbir şey dönmez. Zaten doğru bir şey söylemiş olur. Bu şekilde fasık olana bunu dönmesi kendisine fasık olarak dönmez fasık olan kişiye sen fasıksın deme suretinde bulunan bir Müslüman günahkar olmaz. <gülüyor> Tıpkı insanların çoğunluğunun tabiatında bu tür alışkanlığın olduğu gibi özellikle emir eden kişiyle emir olunan kişinin seviyesi aynı ise İbn-i diyor ki ben de müayyen biri hakkında tekfir etme fasık görme ya da günah görme hususunda bu işi en çok nehyeden kişiyim. Ancak onun hakkında gerçekten de muhalefeti olduğunda bazen küfre, öbür taraftan fasıklığa ve günaha götüren İslam'da yazılı olan bir hücceti olursa o zaman başka diyor. Kardeşlerim bu fısk meselesinin önemini tehdit eden bir hususta fısk genel bir isim olup küfrü, büyük günahı ve diğer büyük günahları içerir bu yüzden de fıskın ve kullanım alanının sınırı kesinleşmektedir Allah bizlere yeter o ne güzel vekildir Arkadaşlarım, fasıklık fısk, lugat bakımında bir şeyden ya da bir maksattan çıkma itaatten ayrılma manalarına gelir fısk fucur demektir Araplar yaş hurma kabuğunda fasıklaştı dedikleri vakit yaş hurma kabuğundan çıktı çıkıp ayrıldı yani bunu kastederler herhangi bir adam dünyada fasıklaştı ve fasıklaştı dendiği zaman dünya o adama dar gelmedi, yayıldıkça yayıldı ve nefsine bir rahatlık kolay geldi denir Fasık adam fısk ve fısak denildiği zaman devamlı fıskla uğraşan adam akla gelir. Hadislerde de geçtiği gibi fare ve buna benzer hayvanlar yuvalarından çıkıp insanların mallarını telef ve ifsad ettikleri için fasıkçık diye isimlendirilir. Fasık görme adaletli görmekle zıt manadadır ise kardeşlerim fısk kavramı İslam'ın tarif metoduna göre Allah'ın itaatinden çıkmak demektir. Bu çıkış bazen küfürle bazen günahla sonuçlanabilir. İmam Şevkani fısk kelimesini şöyle açıklıyor. Bu lugat manası bakımından en yakın manada olup bazıları dışında bunu mananın dışına çıkaranlara kask etmeye gerek yoktur demiştir. Ve Gavi, kişi büyük günahları işleyince Allah'ın emrinden çıkıp fasık olur demiştir. Alüns de Şoran Fısk, akıl sahibi kişilerin itaattan çıkmalarıdır bu küfre ve küfür olmayan şeyleri büyük ve küçük günahları da kapsar. Örfe ve kullanımda daha büyük günahları işleyen hakkında kullanılır. Diğer günah çeşitler için bu fısk kavramı nadire ve belirli bir karimeyle kullanılmaktadır. Az önce de geçtiği gibi fıskın genel manasına bakacak olursak fısk kavramı küfür kavramından daha geneldir. Öyle ki bu fısk kavramı küfür ve dışındaki günahlara da şamildir. Lakin daha büyük günahları işleyen için kullanılır. Fısk daha çok büyük olsun, küçük olsun günahlar için kullanılmış ama daha çok büyük günahlar hakkında elf olarak kullanılmıştır. Kardeşlerim fısk her ne kadar bazı muhtelif kullanım alanları varsa da kısımlara ayrılmıştır. Bunlar İslam'dan çıkaran ve çıkarmayan kısım olarak ayrılırlar. i̇bn Abbas Allah kendisine rahmet etsin. Şöyle demiştir. Müce Rabbimizin İslam ehli olmayanlara nispet etmiş olduğu müşrif, israf eden, hasi, hüsrana uğramış, zalim, fasık ve buna benzer isimler küfür manasında İslam ehlindekilere de bunları nispet etmişse günah manasını kastetmiştir buyurmuştur. i̇bn Abbas'tan başkaları ise küfün dışında bir küfür hakiki fıskın dışında da bir fıskın bulunduğunu söylemişlerdir. Muhammed bin Nasır el-Mervezi'de Allah kendisine rahmet etsin fısk iki kısımdır. bundan çıkaran ve dinden çıkarmayan fıskı. Kafir olana fasık ismi verildiği gibi müslümanlardan günah işleyene de fasık denilmiştir demiştir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın şube şube olduğunu belirtmiş. İmana mukabil ve zıt bulunan şeyler de böylecedir. Küfür de şube şubedir. Bunlardan bir kısmı dinden çıkarır, bir kısmı da küfrün dışında bir küfür çeşididir. Şirk, fısk, zulüm de böyledir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi Zafer Numuneni Macili 24 saat açık abicim atla taksiye hem 15 dakika sürer. Allah Resulü'nün bir sözünde zulümmüştür diyor. Bir, Allah affetmez. iki karışmaz. Üç, menşeiyetine kalmıştır diyor. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona eşler koşmanızdır diyor karışmadığına gelince o da kul hakkıdır diyor menşiyetine gelince kişinin kendi nefsine yapmış olduğu zulümdür diyor şirke dönünce Allah subhanahu ve Teala Dünya kadar günahı da olsa, şirk dışında mağfiret edeceğini, kalbinde hardal dağınası kadar iman olanı cennete koyacağını, ama şirk üzerine ölen birisini asla affetmeyeceğini söylüyor. Düşünün, bu bir peygamber annesi, bir peygamber babası, bir peygamber eşi, bir peygamber çocuğu ve yakını dahi olsa, şirk üzerine ölen birisinin cennete asla giremeyeceğini söylüyor. Ve bunun en büyük zulüm olduğunu söylüyor. Ve dinden çıkaran fısttır bu. Allah Sübhanahu ve Teala bizleri böyle duruma düşmekten beri duyuyorsun. Bakın ayet-i kerimede ki ister gönüllü verin isterse gönülsüz verin Allah sizden asla kabul etmeyecektir. Şüphesiz ki sizler fasık bir kavim oldunuz, diyor. Bunlar münafıkların fıskıdır. Allah'ın, şüphesiz ki sizler fasık bir kavim oldunuz ayeti, onlar minfak ettiklerinin kabul edilmeyeceğini gösteriyor. Yine Rabbinin Sübhane Hüvete şüphesiz ki münafıklar fasıklardır, diyor Tevba 67'de onların fasıklıkta zirveye ulaştıklarını bu ayetle ne yapıyoruz ifade edilen bu manada bu fıskları zirveye çıkmış dinden çıkaran ameli fıskı olsa iblisin fıskını örnek verebiliriz Allah subhanahu ve teala hani bizler meleklere Adem'e secde edin dedik de onlar da hemen secde ettiler İblis hariç diyor işte iblisin fıskı da kardeşlerim. Ancak secde etmemesiyle ve Rabbinin emrine itibarda bulunmamasıyla ortaya çıkıyor. İşte bunları yerine getirmemesi fiilen ve amelen olmuştur. Bu zikri geçen küfrü fısk çeşididir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bunlar geçer. Allah Sübhan-ı ayetinde şüphesiz ki münafıklar fasıklardır. Başka bir yerde muhakkak biz sana apaçık ayetler indirdik. bunlara ancak fasıklar inkar eder diyor. Yine fasıklık edemlere gelince onların varacağı yer ateştir. Onlar o yerden her çıkmak isteği oraya yine girerler ve onlara yalanladığınız ateşin azabını kadın denilir bu ayetlerin hepsi kardeşlerim fasılın ilk örfte kafir hakkında kullanıldığını ve bu manada anlamaya sevk etmiş olduğuna dalalet etmiştir misal küfrü fıska bazı deliller verecek olursak Rabbimiz Süphanohu ve Kuvveti Nuh kavmi hakkında bunlardan önce de Nuh kavmine helak etmiştik çünkü onlar fasık. Yani yoldan çıkmış bir topluluk idiler buyuruyor. Yine Rabbimiz Sübhanahu Kuvveti Alâ, Firavun ve kavmi hakkında ise elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık fasık bir kavim olmuşlardır buyuruyor. Yine Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın diliyle Yahudilere Musa Rabbim ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bizimle bu fasık yoldan çıkmış toplumun arasını ayır dedi. Allah öyleyse orayı onlara kırk yıl yasakladım. Bir müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacak artık sen fasık yoldan çıkmış toplum için üzülme demiştir. Yine Rabbimiz Hristiyanlar hakkında kardeşlerim uydurdukları ruhbaniyete gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlar verdik. işlerinden çoğu da fasık olmuştur, buyurmuştur. Bu tefsirinde İbni Mesud Müminler bana iman edip beni tasdik edenlerdir. Fasıklar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 Çünkü onların çoğu fasıktır demiştir tabi 8'de. Yine kardeşlerim İslam, Kur'an'ı naslarda bulunan bazı şirk çeşitlerine de fısk damgasını vurmuştur. Rabbimiz subhanahu ve teala enam 121'de üzerine Allah'ın ismi çekilmeyen şeyler yemeyin. Çünkü bu fısktır demiştir. İmam-ı Şafi, Allah kendisine rahmet etsin. Bu ayeti Allah'tan başka adına boğazlanan diye hamletmiştir. Rabbimiz kitabında leş, kan, domuz eti Allah'tan başka adına boğazlanan boğulmuş, taş ağaç ile vurulup öldürülmüş, yukarıdan uyarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile vahşi hayvanların yediği hayvanlar ölmeden yetişip kestikleriniz müştesine dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fıstır, yölden çıkmaktır buyurmuştur. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Şevkani bunlar fıstır ayetiyle fal oklarıyla kısmet aramaya ya da burada zikri geçen diğer haram olan şeylerin de hepsine bir işaretin bulunduğunu söylemiştir. Kardeşlerim fısk sınırdan dışarıya çıkmak manasına gelir. Bu konu hakkında şiddetli tehditler vardır. İşte bu yüzden de fısk küfrün en şiddetlisi sayılmaktadır. Yoksa bir kavim için ıslahı bir biçimde iman ve küfür arasında orta dereceli bir konumda bulunması manasında değil. Dinden çıkarmayan fısk türüne gelince bu itikadi ve ameli olarak ayrılır. Midat ehlinin fıskı onlar Allah'a, Resulüne ve ahiret güne iman ederler. Allah'ın haram kıldığını haram görürler. Farz kıldığını farz görürler. Lakin Allah'ın ve Resulünün sabit kılmış olduğu birçok emirleri cahilce tevil ederek şeyhlerinin aşırı bağırlıklarıyla sabit kılmaktadırlar. Aynı şekilde kendileri Allah'ın ve Resulünün sabit kılmamış olduğu şeylerde sabit kılmaktadırlar. İşte bunlara dinin hükümlerini gözetmeyen haricileri, birçok rafizi, kaderiyeyi, mutezüleyi, cehmiye fırkasını mutebil kısmının çoğunluğunu örnek verebiliriz. Allah halktan ayağımızı kaydırmasın. Azgın ve sapık cehmiye ve rafizi fırkalarına gelince Bunların İslam'dan hiç mi hiç nasipleri yoktur kardeşlerim. Fısk, bidattan daha geniş kapsamlıdır. Öyle ki fısk, bidat ve dışındaki şeyler içinde kullanılır. E, bu yüzden de İbn Salah, Allah kendisine rahmet etsin, her bidatçı fasıktır, lakin her fasık bidatçı değildir demiştir. Sahab bir Ebu Allah kendisine rahmet etsin. Haricileri fasıklar diye isimlendirmesi olayı da bu konuya bir delil teşkil eder. Şube bin el-Haccaç da yine haricileri fasıklar, haddi aşanlar diye isimlendirmiştir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı ashabının yanındayken bile buna şahitlik edip haricilerin hak yolundan dinde okuncadan çıktığı gibi çıktığını belirtmiştir. Kardeşlerim ameli fıska gelince bu konu hakkında örnekler çoktur. İmam Nimevi bu konu hakkında büyük günahları işleyip küçük günahları çokça yapmakla meydana gelir demiş. Kişiyi fırsat kılan büyük günahları zapt edip ortaya koymak için alimler birçok görüş ortaya koymuş. Büyük günahı irtikap eden kimse dünyada had cezası ya da ahirette bir tehdit, ateş, gazap, lanet ve buna benzer ceza alır. Ama büyük günahları işleyen kimse için dünyada bir had cezası ve ahirette bir tehdit yoktur. Diyen olmuştur. İbn-i Salah büyük günah her büyüyen ve günah çeşididir. Bu yüzden de mutlak olarak buna büyüklük vasf edildiği için kebiyle büyük günah ismi kullanılmıştır. İşte bu, büyük günahla küçük günahın kendisinin altında bulunana izafeyle büyüklükte olma arasını ayırmak demek olup mutlak bir şekilde büyüklükle vasf edilip, büyük bir günah olarak kullanılmamaktadır. Sonra, bu büyük günahlar kişinin ayet ve hadislerde buyurulduğu gibi dünyadayken had cezasını ve cehennem azabının tehditlerini almasıyla fasık ve lanete düşer olmasıyla bilinir. Lanete uğramasıyla Ali sallallahu ve Allah yeryüzünün tarlalarını, sınırlarını, şeklini, görüntüsünü, hududunu değiştirenin lanet etsin diyor. Evet. El is bin abd ise Allah kendisine rahmet etsin. Eğer büyük günahlarla küçük günahların arasındaki farkı öğrenmek istiyorsan günahların zararlarıyla hakkında naslar varit olmuş olan büyük günahların zararlarını bir karşılaştır ve bir tart büyük günahların zararlarından biraz kıstığında bu küçük günah sayılır şayet büyük günahın zararlarının en azıyla eşit gelir ya da üzerine günah gelip fazlalaştırılırsa o takdirde büyük günah olur demiştir Büyük günahı belirleme de en evla olan kaydı şudur. Bunu işleyen kişinin dinde bunu hafif almak şeklinde diye hissedebiliyorsa o zaman bu ortaya çıkar. Aynı şekilde naslarda varit olan büyük günahın en küçüğü de bu şekilde buna dayanarak belirlenir. i̇bn Hacer bu açıklama hakkında bu çok güzel bir kaydedir demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Büyük günahın ihtiva ettiği kaydı ortaya çıktıktan sonra bilinmesi gereken bir husus da o da şudur kardeşlerim. Büyük günah bazen küçük günahla kişinin korkması, hayal etmesi ve bu günahı büyük görmesi açısından yakın bir hükme girer. Bazen de küçük günahlar kişinin az hayal etmesinden, korkmamasından küçük görmesinden dolayı büyük günah ile yakın bir hükme girebilmektedir. Bilakis onu en üst tüklüğe bile çıkarabilmektedir. Bu iş kendisinin kalple ayakta durabildiği fiilin olmamasıyla değeri yüksek olan bir mercidir. Küçük günahları ısrar etme şekline gelince küçük günah olayı kişinin bunu dinde hafif görmesi sanki büyük günah yapıyor korkusunu vermesiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla bütün küçük günah çeşitleri farklı türleriyle de birleştiği vakit sanki büyük günahların en küçüğün işlemiş kokusunu verir. Şimdi bizler naslardan ve gelen eserlerden ameli fıskın başka ne gibi mayma içerdiğini görelim. Mesela kasıf zina iftirası atan kimseye fasık denir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Nur suresinin 4. ayetinde buyurduğu gibi 4 şahit getirmeden muhsan kimselere iftira atanlara 80 sopa vurun. Ve ebediyen onların şahadet çünkü onlar falsık olanlardır. yalancı kimseye de fasık denilmiştir. Aynen Rabbimiz ve Hüveteala'nın hucurat altıda dediği gibi, ey iman edenler, size bir fasık gelip bir şeyi haber verdiği zaman onu iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz diyor. Allah-u Sala'nın Selam'da Müslümana sövmek fıstır, buyurmuştur. Bir Müslüman bir Müslümana söylerse ve iftira ederse yalan söylemiş olur. Yalancı da fasıktır, böylece de o kişi de iman ismi zahil olmuş olur. Mesela haçta yasak olan mahsullü şeyleri yapmak da fıstır. Aynen Bakara 197'de Rabbimiz Sübhanahu Kuvveti Aleyhi ve Teala'nın duyurduğu gibi hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hac etmeyi faz kılarsa yani niyet ederse haç esnasında kadına yaklaşma günah sayılan davranışlara yönelme, kavga etme yoktur. Fasıklık buradaki ihramdaki mahsurlu şeyleri yapmaktır. Yine kardeşlerim Kötü lakaplarla bir müslümanı çağırmak da fısktır, fasıklıktır. Hucurat suresinin 11. ayetinde Rabbimiz Sübhan-ı Kuvvet Kötü lakaplarla çağırmayın, imandan sonra fısk ne kötü bir isimdir diyor. Allah hepimize merhamet etsin. Rabbim imandan ayırmasın. İmanı sevdirsin küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin kardeşlerim az önce de söylediğimiz gibi Müslüman'a sövmek fısktır hadisi hakkında Allah kendisine rahmet etsin İbn-i şöyle demiştir Müslüman'a söver onunla alayıp kaş göz hareketleri ederseniz o takdirde fasık ismine müştahak olursunuz demiştir Aleyhisselatü Vesselam nimete menkörlük edene de fasık ismini vermiştir. Şüphesiz fasıklar cehennem ehlidir. Sahabeler Eyvah'ın Resulü fasık kimlerdir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlar demiştir. Bir adam Ya Resulullah onlar bizim analarımız, bacılarımız, hanımlarımız değil mi? Aleyhisselatü Vesselam Elbette ki onlara bir şey verildiğinde şükretmezler. imtihan edildiklerinde sabır etmezler buyurulmuştur. Menaçere mançürlük eden kimseye fâsık ismini takmak caizdir. Çünkü İslam'da bunu bu şekilde kullanıp isimlendirmiştir. Kardeşlerim hırsız da fasık olarak isimlendirilir. Huzeyfe bin Yemani'ye Allah kendisine rahmet etsin. Evlerimize hırsızlık için girip en güzel eşya ve mallarımızı çalan kimseler hakkında neler dersin diye sorulduğunda onlar fasık olanlardır demiştir. Yine küçük nefak alametleri gösteren kimseye de fasık denir. Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i şöyle demiştir. Fasık Münafık diye isimlendirilir. Onda bulunan küçük nifak alametlerinden dolayı, büyük nifak alametlerinden dolayı değil. Nifak büyük nifak olarak kullanıldığında küfrü gizlemek manasına gelir. Küçük nifak olarak kullanıldığında gizli ve açın farklılaşması için ve dışın tutmaması manasına gelir. Yani sözlen amelin birbirine zıt düşmesidir. Allah bizleri imanda daim eylesin. Yine şöyle demiştir: Bir kimse doğru sözlülüğünü, güvenilirliğini, emir bir, emin bir kimse olduğunu açığa vurup yalanı, hıyaneti ve kötülüğü de içinde gizliyorsa işte bu durum kişiyi kılan küçük bir nifak çeşididir. Bu konu sahabe yaşantısında örnekleri çoktur. Mesela ha? Herem bin Hayyan fasık halimden sakının dediği vakit bu sözü Ömer bin Hattab duyuyor ve olayın rahametinden dolayı hemen bir mektup yazıyor. Mektuba da fasık halim nedir diye sorup yolluyor. Heram bin Hayyam şöyle diyor. Ey müminlerin emiri. Vallahi ben bununla sadece hayrı kastettim. Bir imam ilimle konuşur. Lakin fısk ameli işler. İnsanlar da buna kanar. Ve bunu hak olan şeylere benzetir sonra da saparlar. Evet. İmam Dâri münafık ediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ömer bin Hattab bu fasığı münafık diye isimlendirmiş ve şöyle demiştir. Sizin üzerinize en çok korktuğum kimselerden biri de ilmi olan münafıklardır. Etrafındakiler münafık nasıl ilmi olabilir ki diye sorduklarında şöyle demiştir. Hikmetle konuşur ama zulüm ya da kötü işler yapar diye buyurmuştur. Allah bizleri münafıklığın her halinden beri buyursun kardeşlerim. Allah kendisine rahmet etsin. Huzeyfe bin Yemani'ye münafık kimdir diye sorulduğunda bakın İslam'ı vasfeder lakin onunla amel etmez buyurmuştur. ve Vesselam Efendimiz Rubeybi'de haysiyet bilmez, hakir, aciz kimseyi de fasık olarak isimlendirmiş ve bakın ne demiştir. Şüphesiz ki Deccal'ın iki yıl sureyle yapacağı aldatmaları, hileleri vardır. Onun aldatmalarına kavuşanlar arasında bulunan sadık olan kimse o esnada bu aldatmasını yalanlayacak. Yalancı ise onun aldatmalarını doğrulayacaktır. O esnada yine bulunacak olan emin kişi onu hainleyecek, hain kişi de onun aldatmalarını kabul edip emin olacak. Ve bu arada ruveybi da konuşacaktır. Sahabeler, e Allah'ın Rasulu ruveybi da nedir, kimdir? Allah Resulü İslamet ve genel halkın başlarında konuşan fasklardır demiştir Allah bizlere rahmet etsin bunu Ahmet müsnetinde naklediyor kardeşlerim de Arapça'da Ribada'nın ismi tasgiri olup hiçbir iş yapmayacak kadar aciz olduğu halde bu işlerden alıkoymaya çalışan kimse manasına gelir Ameli fısk diye atlanan bu günahlar kendisinin dışındakilerinde fısk diye adlandırılmayacağından daha büyük bir günahtır. Fısk, günah kısımlarından birisi hususunda kullanıldığı vakit bu onun büyük dereceli tehlikeli olduğunu dalalet etmektedir. Sanki o haddinden çıkmış gibi anlaşılır. Alunsi, fasık herhangi bir günah hususunda bunu çok yapıp Hatta aşan kimse demektir demiştir. İbn-i Tayyip Allah'ın razı olsun fıskı anlatırken fısk iki kısımdır isyana yakınlaşmış ve hep kalmış diye izah etmiş. İsyana yakınlaşmaya gelince Allah'ın meyillettiği şeyleri yüklenmek demektir. İsyan Allah'ın emrine isyan etmek demektir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah sizlere imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde süslü gösterdi. Küfrü, fıskı, isyanı sizlere çirkin gösterdi. İşte onlar raşit kimselerdir diyor Hucurat 7'de. Allah bu ayetle amel edenlerden öylesin bizlere. Başka bir ayet-i ise kardeşlerim onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır diyor tahrim altıda Musa kardeşi Harun'a onları sapıklık içinde görünce seni neden şey neydi bana tabi olmayacak mısın emrime isyan mı ettin Taha 92'de dediği gibi fısk meyh yönülen şeyleri yüklenmekten daha özgün İşte bu yüzden çokça kullanılıyor yani Rabbimiz'in Bakara 282'de dediği gibi şayet yaparsanız işte bu sizin için bir fısttır diyor. Masiyet emre muhalefet etmekten daha özel. Her ikisinden biri de bu işleri yapan kişi hakkında kullanılıyor. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında duyurduğu gibi iblis hariç meleklerin hepsi secde ettiler. İblis cinlerden idi Rabbinin emrine fasıklık etti diyor demek ki Allah'ın emrine muhalefet etmeye Allah fasıklık ismini vermiş ve adam Rabbin asi oldu ve yolunu şaşırdı demiştir 121'de Arkadaşlarım Allah hepimize merhamet etsin Rabbimiz Fanehu ve Teala kişinin nehyen olan şeyleri de işlemesine masiyet demiş ve bu lafzı tek başına ele almıştır. Lakin her ikisi de bir anda kullanılırsa o zaman onlardan birisi emre muhalefet için diğeri ise nehyi muhalefet için olur. Ehli sünnete göre kardeşlerim büyük günah işleyen kimse bu fıskı tamamen imandan çıkmaz. Bir kişi de imanla birlikte küçük fasıklık emareleri bulunması da mümkündür ki ehl-i bu böylece karar kılınmış. Dolayısıyla bu kişi kendisinde bulunan imanıyla mümin büyük günah işlemesiyle de fasık olmuştur. Onun durumu Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır. Dilerse onu rahmetiyle mahveder dilerse sonu adaletiyle azap eder. Azaptan sonra gideceği yer de cennettir. Çünkü ehl sünnet bu dinin fasıkların cehenneme girseler de ya da ona girmeye hak kazansalar bile kalplerinde hardal danesi kadar iman varsa onun cennete gireceğini söylemiştir. Çünkü Ebu Zer hadisini hatırlayacak olursanız Allah kitabında Zina'yı haram kılıp durmuşken kişi zina ettiğinde cennete mi girecek? Evet, evimizlerim bu yerde suçsa da cennete girecek demişler. Kardeşlerim konuyu toparlayacak olursak demek ki günahlar üç ana kategoride toplanıyor. Birincisi Allah'a karşı, ikincisi kullara karşı. Üçüncüsü ise kişinin kendine nefsine dönük olarak işlediği günahlar. Allah'a karşı işlenen günahları yani şirk boyutunda olanı Allah affetmiyor. Kullara karşı işlemene ise karışmıyor. Hı. Nefse dönükse, kişinin kendi nefsine yapmış olduğu zulümse oradaysa Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Şif't meselesinde aynı Allah Resulü Sallallahu ve annesini düşünün. Ananın kabrini ziyaret için Rabb'imden izin istedim, verdi. Tövbe istiğfar için izin istedim, vermedi diyor. Aynı Ebu Talib'in vefatında Allah Resulü Sallallahu ve çok üzülmüş ve kendisi için tövbe istiğfar ettiğinde Allah azze ve celle sanına tövbe istiğfar dersen Allah kabul etmeyecek ve müşrik olarak öldükleri belli öldükten sonra ne peygambere ne de müminlere ona tövbe istiğfar etme izni verilmemiştir İbrahim Aleyhisselam'ın babasını düşünün Nuh oğlunu düşünün şirk üzerine öldüğü zaman o kişiye hiçbir fayda ne yapmıyor vermiyor karışmadığına gelince kardeşlerim altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce helallaşın diyor hiç koç boynuzlu koştan hakkını alacak diyor. Burada da bize en güzel verilen misal zannedersen müflis hadisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müflis kimdir diye sorduğunda orada açılır ey Allah'ın Resulü bizim bildiğimiz müflis odur ki malı mülkü olan ticaret yapan ama işleri yolunda gitmeyerek İfras eden insana deniyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. O sizin anladığınız gibi değil. Müflüs odur ki diyor. Kıyamet günü mahşer yerine Muhammed ümmet olarak gelir. Yapmış olduğu ameller ufku doldurur. Ve ona zümletmiştir. Buna tecavüz etmiştir. Ona şunu yapmıştır. Buna bunu yapmıştır. Ve yapmış olduğu salih amelleri onlara verilir. Hala günahı varsa karşıdakinin günahı buna yüklenir. Ve salih amelleri kalmaz. Yüzüstü cehenneme düşer. İşte müflis odurdur. diyor. gelince kardeşlerim Rabbimiz'in dilerse azap edip dilerse affedeceği meselelere mesela bir intihar olayını ele alalım. Allah Azze ve Celle intihar ederek haksız yere kendi canına kıyanın neyle canına kıymışsa cehennemde onunla azap edileceğini bildirdiği gibi aynen Müslüm'ün iman babında Medine'ye hicret eden ki sahabenin hadisine bakacak olursa oraya hicret eden sahabelerden birisi rahatsızlanıyor, hastalanıyor ve dayanamayarak bileklerini keserek intihar etmesi ve neticede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun cenazesinin namazını kılmaması ve Müslümanlara kılmasını emretmesi ve akabinde arkadaşın onu rüyada görmesi ve Rabbin sana neyle muamele etti diye sorunca Gördüğün gibi hicret etmem hasebiyle Allah beni cennete koydu demesi. Yani bu naslarda bize Allah'ın neşiyetinin dilerse azap edip, dilerse affedeceğini bildiriyor. Demek ki kardeşlerim zulüm, fısk, küfür Allah'ın hoşlanmadığı işler. Öyleyse biz de hoşlanmayalım. Allah'ın sevdiği iman güzellik doğruluk, alenilik açıklık dürüstlük, teslimiyet öyleyse biz de buna bakalım Allah subhanahu ve teala dinini hakkıyla anlayanlardan eylesin indirmiş olduğu Allah'ı okuyan göndermiş olduğu Resulü kabul eden tamamlamış olduğu kemale erdirmiş olduğu dinden razı olan salih insanlardan eylesin bizleri rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin fısk bir yerde kafir bir yerde müşrik bir yerde günah sahibi olduğu gibi geniş, şunurlu bir kelime. İnşallah bugünlük bu kadar anlattığımızda mesele anlaşılmış olur. Daha sonraları inşallah bu mesele hakkında devam edeceğiz. Bugünlük anlatmak istediğim ben bunlar. Subhani ki ve bihamdiki Eşveden la ilahe illa ente Estağfurullah ve Tevbi Velhamdülillah her adli alem Evet Aleykümselam Zafer çıktı mi? Sen Zafer'e yazdın değil mi? Ha Zafer buradaymış. Tamam. Şimdi bak Zafer, sen sor soruna bakayım? Ne diyorsun? Sen sor bakayım. Amcım namazda. <Gülüyor> lütfen isteyen arkadaşlar varsa e, ben bırakayım ya Allah ya Muhammed ya Ali demek ne güzel işte ya Allah'tı ya Allah deme Arkasında zafer <gülüyor> ee, şimdi Zafer'i ben tanıdığım için şahsen de tanıdığım için e, inşallah hayır olur kardeşlerim her ne kadar meseleleri anlasak da anlamayan insanları da anladığı gibi görmemek lazım Geçenlerde Nüsanın anlattığı bir mesele vardı. Bizim köyde diyor, Tavut anlatırken Tavut nedir? Tabut anlamış adamın birisi. Şirki şeker diyebilen de olur? Öyle değil mi? Ama zafer girdiğinde en güzel ben mahtanı anlayacağını inanıyorum. Biz mikrofonu mahtanaya verelim. Zafer'in sorduğu soruları ben Vahdani'nin daha güzel cevap vereceğine inanıyorum. Tabii başka bir arkadaş da almak isterse buyursun. Ben iki Vahdani'ye vereyim. Buyurun. Selamun Aleyküm ve